Eşit olmak güzel değil. Onu bu. Onu bu. Çok güzel. Onu bu. Eşitlik konusunda anket yapılsa birçokları "Yahu bu da soru mu?" Tabii ki eşitli o evet. <gülüyor> eşitlik konusunda anket yapılsa birçok insan "Yahu tabii ki bu da soru mu? Eşit olmaktan daha güzel ne olabilir?" diye cevap verecektir. Azizim Allah bu alemi yaratmayı murad edince işte eşitlik orada sona ermiştir. Kapa şu telefonunu ya. Ne biçim profesyonelsin ya. Kainat bildiğimiz gibi 107 element. Yani 107 tane eşit olmayan farklı taşla bina edilmiştir. Nasıl? Güzel. Çok iyi değil mi? Güzel. ne zaman bitti yani? Onda o yapsın. Sen böyle Bir şair kaside yazarken. O kasidenin bir kelimesinde her harfi kelimeye göre dikkate alarak yazar. Her harfi o kelime manzumesinin bütününü dikkate alarak ince ince yerleştirir. Her mısrayı da kasidenin tümünü gözeterek ancak öyle kaleme alabilir. Burada mutlak eşitlik değil, adalet çalışır. İlk mısra başa düşer, son mısra dipte kalır. Ama bunların bütün hepsi aynı gayeye hizmet eder. Eğer insanlar arasında mutlak bir eşitlik olsaydı anne baba çocuk gibi kavramlar dahi bugün olamazdı. Devam edeyim mi? Bu da kayıtta mı? Ömer! O da kayıtta evet. Ve yine böyle bir eşitlik olsaydı amir, memur, tüccar, çiftçi, bakkal bunların hiçbirinin ayrımı olamazdı. Ve bugün yaşadığınız cemiyet hayatı dahi ortada olamazdı. E diğer varlıklara da bakalım. Mutlak eşitlik olsaydı ne yer kalırdı ne de gök olurdu. Şimşek çakıyorsa dahi Bulutların yönünün aynı olmadığından dolayıdır. İyi spoilerlar giriyorum. E ruh ve bedeni düşün. Bunlar mutlaka eşit olsaydı Hangisi hangisini hükmedecekti? Organların tamamı el ya da tamamı yanak olsaydı. Hayatımızı nasıl idam ettirecektik? Gene eşit değil yani. Ayıklıyorsun değil mi? Ve anlıyoruz ki şeyle kedinin eşit olmadığı malum. Ama her ikisinde de ilahi adalet. O kadar güzel okunuyor ki. Bir dakika. Adalet, adalet, adalet. Şimdi kainata dikkat et. Eğer gözün varsa Allah onun karşılığında göreceğin şeyleri de yaratmıştır. Mümkün değil ki Allah bir tohum yaratsın ve onun karşılığı ihtiyacı kainatta yaratmasın. Mümkün değil ki Allah bir burun yaratsın ve onun karşılığı kokuları kainatta yaratmasın. Bir ateist arkadaşım vardı. Çok uzun süre uğraştım. Allah'a inanmayışının sebebi göğüyağı belindeki bir kalça kemiği sebepsiz ve hikmetsiz yaratılmış. Bu da tesadüfün eseriymiş. E demek ki Allah yokmuş. Sonra bir gün işkiliyken 120 ile viraj dönmeye çalıştım. Futbolcuyken ayağındaki kemikleri kırıldı. Ayağındaki kemikleri tekrar kaynaştırmak için lüzumsuz dediği kalça kemiğinden kemik almak zorunda kaldılar. <gülüyor> Demek kardeşim anlıyorsun ki Allah adli mutlaktır. Bit. İyi mi? Güzel mi? İyi mi? Şişt, i̇yi mi? Güzel güzel güzel Güzel mi? İyi değil mi?